Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben deniz Ahmet Taş getiren Yeniden bir İslam'dan hayata ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nureddin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk hocam Nasılsınız ederim. afiyetlesiniz Elhamdülillah Böyle yaz ortasında sizi e, kamplardan vesaire aldık geldik e, Elhamdülillah Kamplarınız yoğun Değil mi e yaz, öğrencilerle gençlerle üniversitelerle, üniversitelerle oluyor, farklı, evet, farklı şehirlerde farklı, farklı yerlerinde evet çalışıyorsunuz Allah razı olsun onlar inşallah memleketimizin İslam dünyasının geleceği adına istikbali adına böyle verimli neticeler verir inşallah. Amin. Hocam e, Kur'an'da e, bazı surelerde ee, böyle insan e, tiplerine kişiliklerine dair e, değerlendirmeler tahliller var Rabbimiz farklı insan tipleri den bahsederek bizlere bir manada e, örnekler sunmuş oluyor e, onlar üzerinde konuşalım böyle bir birkaç sohbette diye düşünüyorum Mesela Hucurat suresinde böyle bir e, tespit var. E, Arap diye bir e, topluluktan, gruptan bahsediliyor. E, Arap işte geliyor e, 14. sure e, ayet e, o, devamında 15. ayette de onun devamı var. İman ettik diyorlar. Allah Teala peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme sen onlara iman etmediniz de diyor. İşte e, İslam dairesine girdik desinler onlar diye devam ediyor. Malumunuz ayet e, iman henüz onların kalplerine girmedi diye buyuruluyor. Şimdi böyle bir insan tipi. Değil mi bu? Yani kimdir bu Arap ki iman ettik diyor da onlara iman etmediniz deniliyor iman kalplerinize girmedi. Siz İslam olduk deyin, İslam dairesine girdik deyin. Yani birkaç soru var malumunuz burada. Bir insan tipi iman ettik diyor ona hayır dediğiniz gibi değil. İslam daire nedir ki? Mesela İslam dairesi nasıl bir şey ki insan onun içinde yer alıyor da e, iman henüz kalplerine girmemiş oluyor imanın insanın kalbine girmiş olması ne demek e, 15. ayette de müminler ancak şunlardır diye bir e, tarif yapılıyor onun içinde bazı hususlar zikrediliyor e, yani bunlar sizde mesela böyle bir insan tipinin bugün müminler tarafından tahlil edilmesi e, ve bende şu var şu yok değil mi? Bunun tahlil edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz hocam? Oradan başlayalım. <gülüyor> başlayalım. Sonra ta tariflere geçelim inşallah. Ee, Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Arap kelimesi Tevbe suresinde de geçiyor. Evet. Ee, bizim Türkçemize bedevi diye tercüme evet. ediyoruz bunu. Bu bir ırk değil. Evet. Arapların şehir görmemiş, çöl hayatında yaşayan, evet. e, görgü sıkıntısı olanları demek bunda. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim filan ırk böyle yapar buyurmuyor. Buyurmuyor, o. evet. Yani Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin toplumuna geliyor adam, Müslüman da oluyor ama bu bir görgü sıkıntısı yaşıyor, kaba. Evet, evet. Dağlı diyelim bizim Türkçe evet, buna. Evet. Dağdan gelme deniyor ya Sen dağdan mı geldin? Of, evet. yani. Ne manada dağdan geldin mi deniyor? E, Bolu'da yaşayan herkes herhalde dağlı değil Yani görgü olarak şehir Medeniyet insani ilişki, sosyal yapı Sıkıntısı yaşayan kişi demek hı hı, Evet Bunlar geliyorlar Medine-i Münevvere'de herkes gibi Müslüman oluyorlar Evet Ama bir görgü sıkıntısı var Mesela gelip Efendimiz'e Muhammed diye sesleniyor Sesleniyor evet. ee, Bir de bunların karakterinde Sertlik var evet. yani Çöl hayatı yaşadığı için Sahrada yaşadığı için adam Sert bir tip Onun için mesela Tevbe suresinde Allah-u Teala O Arabi yani Beteviler e, Gavurlukta da fena gavurdurlar hmm. Adamın karakterinde sert, Sertlik yani karakterinde var Karakterinde sertlik Haşinlik var İman ettiği zaman teslimiyeti tam bir teslimiyet oluyor. Evet. Kafirlik yaptığı zaman da kafirliğinde uçsuz ezapsız duruyor. Yani denge kuran Kıyıcı yani. oluyor yani mesela. Evet. Kır, kırıcılığı da fazla. Evet. Haşin keserken Hı -hı. bıçak gibi kesemiyor destere gibi kesiyor. Hı -hı, evet. yani böyle bir fark var bu yapıda. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim Medine-i Münevvere'de gelip biz iman ettik diyenlere siz henüz iman etmediniz. Müslümanlık gösterisi yapıyorsunuz. Yani bu dış, yüzeysel alanda tur atıyorsunuz henüz. Hı hı. İç dünyanız, damarlarınıza, iliklerinize kadar iman etmiş değil henüz diye hitap ettiği zaman sadece Medine şehrinde değil de sahralarda yaşayanları kastetmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim böyle bir yörenin, bir kabilenin kitabı değil. Kur'an ki. bir kıyamete kadar bütün iman edenlerin kitabı. Burada bir soruna parmak basılıyor. O zaman bu e, ortaya çıkanlar Arabi dediğimiz yani Bedeviler. E, şimdiki deyimle dağ adamları. Ama, ama kıyamete kadar bu bir sorun. Bu sorun hep Medine'de, Mekke'de, İstanbul'da, Urfa'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Samsun'da her yerde karşınız, karşımıza çıkacak. Bir de hocam şimdi orada mesela Bedevi işte kaba adam, dağ adamı ama mesela Kur'an'da siz e, kaba sabasınız diye bir şey gelmiyor eleştiri gelmiyor Hayır. ya da değil mi yani e, siz iman henüz kalplerinize girmedi diyor yani bir kişilik kalitesi e, imanla bağlantılı bir kaliteye dikkat çekiliyor. Tabii ondan önce mesela ha, bu surenin evet. 14. ayetinden önce de Efendimiz'e aynı adamlar Muhammed diye evet. hitap etmeleri de bir kabalık olarak kabalık küçük olarak var, doğru. ahlak sıkıntısı olarak, olarak evet. orada aklını kullanamamakla Allah-u Teala onlara itham ediyor evet. yani siz aklınızı kullanmıyor musunuz peygambere böyle hitap edilir mi adıyla hitap edilir Hı -hı. mi diyor bu bir ahlak pürüzü orada arap 3. 4. ayetinde bu ahlaki bir uygulama değil deniyor ama burada kıyamete kadar Müslüman olacak herkesin İslam'ın o büyük caminin bahçesinde durur gibi Dışında duracak kıvamında insanların olacağını evet, evet Caminin içine girip namaz kılma düzeyine gelmiş gibi içini iman ettirmiş insanların olacağını gösteriyor demek evet, evet Şimdi burada biz bunu bugüne şöyle uyarlayalım ha, Bugüne uyarlarsak bize uyar, uyarlarsak ha, uyar, Çok evet. basit uyarlayacağız evet. Şimdi diyoruz ki deniyor ki biz çocukluğumuzdan beri duyardık bir milyar Müslüman var bir milyar Müslüman var ama bu surenin bu ayetinde Allahü Teala bir milyar İslam bahçesinde duran adam var demek oluyor bu sureten alıntıladığımız evet, zaman evet değil mi evet mesela içindeki çalma ruhunu içindeki meleklerin varlığına teslim olma dolayısıyla Allah'tan hayal etmeyi kapalı bir ortamda bile kaybetmeme ruhunu oluşturamamış ...hırsızlığı atamamış... ...faiz canavarını atamamış... ...ırkçılığı silememiş insanlar... ...yani... Bir, Müslüm, ...bir Müslüman bir yerde ölüyor... ...onun ırkındansa... ...eyvah diyor... ...onun ırkından değilse kaza adam öldü diyor soruyor... Evet. ...işte bu... ...belki biz kimsenin... ...bu ayette allah Teala'nın hükmettiği gibi... ...sizin içinizde yok... ...siz dışarıda duruyorsunuz buyurduğu gibi... Biz hiç kimseye bu hükmü veremeyiz. veremeyiz. Niye? Kalpleri Allah hükmeder. Yani bunu müşahhaslaştıramayız biz. Yapamayız. Evet. Bu caiz değil. Niye? Çünkü kimin içinde ne var? Dışında ne var? Bunu ancak Allah hükmeder. Tabii. Kullar böyle işlere karışamazlar. Evet. Karışması ayrı bir arabilik olur zaten. Bu evet, <gülüyor> da bir arabilik. <gülüyor> doğru, o da, o da. Ama şunu deriz. Müminin kendi ırkından biri öldüğü zaman göz dışı akıtıp Başka ırktan biri öldüğünde de bunu dünya şartlarının sonucu diye basit görmesi hatta hiç takmaması bu olaydır. Evet. Böyle misin sen? Senin hakkında kıyamet günü böyle mi uygulama yapılacak bunu Allah'a bırakırız. Evet. Tıpkı ne gibi? Mesela e, hadis-i şerifte diyor ya üç şey münafıklık alametidir. Evet. İşte yalan konuşmak, sözünde durmamak. Vesaire. Bu, münafık, Ema, emanete emanete yanet etmek Bir de dördüncüsü de var onun Tartışırken aşırı gitmek Bu e, Nasıl değerlendiriyoruz Mesela yalan konuştu vay munafık Diye damga vurmuyoruz adama evet. Bu munafıklık alametidir diyoruz yani Günahı e, Hastalığı söylüyoruz hastalı... Sen hastasın diyemeyiz, diyemeyiz. Niye? Evet. Çünkü bu hükmü Allah'tan başkası Vermez veremez evet. Verirse geçerli bir hüküm değil bu evet. ...kalplerimize hükmedemeyiz ama... ...dış yörüngede... ...bu görünen işaret bu hastalığın işaretidir deriz. Sonra, Belki kendimize bakabiliriz. E, değil kendi, mi? Ya, benim, de ya bu. benim bu davranışım, ya imanın kalbime girdiğini mi gösteriyor yoksa Başka bir şey dış mi? alanlarda mı dolaştığımı gösteriyor diye bir özel değil mi? Yapabiliriz, yapmalıyız. Evet. Zaten başkasından önce kendimiz için var kur'an-ı kerim. Evet. Yani ben bu hadis şerifler. Mesela yalan konuşmakla ilgili şey benim için var. Yani ben bu ilacı kendime uyarlamadıktan sonra bu aynaya ben bakmadıktan sonra başkasının aynaya bakmasını talep etmemin bir manası da yok. Şimdi buradaki konuya dönersek Hüseyin nasıl imanı İslam'ı namaz kılmayı orucu Kur'an'dan öğreniyoruz. Müslüman toplumu da Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Evet. Bizim toplum grafiğimiz Kur'an-ı Kerim'de, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şeriflerindedir. Şimdi bu ayette Müslüman bir toplumda Peygamber Aleyhisselam Efendimize adı ile hitap edecek kabalıkların yapılabileceğini gösteriyor. Evet. Yani Efendimizin adı anılınca gözü yaşaran da olacak. Muhammed diye çağıran da olacak demek ki. Evet. İnsan toplumu bu kabasıyla nazii ...haşiniyle yumuşağı bir arada yaşıyor. Evet. Herkes eğitim süreci yaşıyor bu toplumda. Yani bu İslam toplumudur deyince otomatik herkes beyazlanmış, herkes tertemiz olmuş olmuyor. Toplum bir eğitim, okul bir okul türü. Bunun dersleri çok iyi olanlar olacak, dersi zayıf olanlar olacak. Aynı şekilde bu surede mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şekilde hitap edenler bulunduğu gibi Müslümanların birbirlerine nazik davranmalarını birbirlerinin gıybetini yapmamalarını çekiştirmemelerini de tembihleyen ayetler var. Evet. Mesela aynı e, zikrettiğiniz ayetin bir üstündeki ayette e, Müslümanın arkasından konuşmayı ölmüş insanın etini yemek olarak tarif ediyor ayet. Evet. Siz yani ölmüş eti yemekten hoşlanır mısınız? allah Teala bu? E, niye bu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tiksindirici bir ifade aslında. Ölü insan eti yenmez zaten. Kardeşinin eti hiç yenmez. Öldükten sonra zaten tiksindirir. Yani Müslüman kardeşinin ölmüş etini eti yiyorsun. Iyi. Gıybet. E yani demek... farkında olmazsın demek istiyor değil mi? Yaptığın iş o kadar vahim, vahim ki farkında değilsin belki. Sen bunun al diyor. Bak bu iş yaptığın iş bir adamı öldürmek. Değil kardeşini kardeşini, kardeşini, kardeşini içinde öldürüyorsun Ondan sonra ağzında da onun kebap, etini, yapıyorsun. kebap yapıyorsun Ölü etinden ziyafet bu evet. Gıybet. Evet, gıybet Ama bundan ne gösteriliyor Kur'an öğretenler Müslüman nesil yetiştiriyoruz Huzur sevdasında olanlar Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i Öğretirken bu karakteri de Öğretecekler ve bilecekler Hı. ki Ashab-ı kirama bile ölü etinden, ziyafetten söz ettiğine göre bu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Müslüman da olsa toplum bu illet eksik olmayacak. Tıpkı Müslüman olunca biz tuvalete gitmeme, idrar yapmama gibi bir fazilet yakalamıyoruz ki. E, tabii ki. E bağırsak işlemeye devam ediyor. Evet. E bu hastalıklar manevi hastalıklar da devam ediyor. Müsade ederseniz bir örnek zikredeyim. Ha, lütfen. İnşallah Tahir'e vesile olur. Bu yakın günlerde e, Trabzon'da bir icazet törenine gittim. Evet bir köy yerinde 12 tane hafız maşallah, yetiştirmişler yani duygulanmak mümkün değil maşallah. çok hoş köyün nüfusu kadar hafız var neredeyse yani her evde bir hafız çıkıyor. gibi olmuş ha sayısı gibi. Çok hoş evet. bir şey Bir de e, hmm. Bir başka haf meşhur Hafız Efendi'yi beni de çağırmışlar. Onu da flamalara asmışlar. Yani köyün 4-5 katı nüfus bir tören oldu. Hmm. Ee, belki 2000 kişi falan vardı törende zannediyorum. Köyün o kadar nüfusu mümkün değil. Dışarıdan da geliniyor dışarı değil mi? Çevre köyler gelmişler. böyle evet. Şimdi... bir şey hocam manyas. Bilir misiniz bilmiyorum. Nüfusu 5000 mi ne manyasın? Hmm şimdi kutlu doğum programları yapıyorlar 15 bin kişi katılıyor bütün çevre işte camilerden tabii. köylerden insanlar bu tür şeyler çok önemseniyor tabi köylerimizde yani Anadolu'da İstanbul'da Anadolu'da, belki evet. değil ama Anadolu'da sosyal olmanın da tek tük imkanlarından birisi Neyse bu yani başka bu, ne diye toplanacak Hafızlık ya düğüne cemiyeti. toplanacak ya cenazeye toplanacak evet. ya da böyle bir cemiyet evet. olacak şimdi baktım benden önce de konuşanlar oldu tabi Herkes elhamdülillah ne güzel melekler burada şimdi hadi kursa yardım edelim falan baktım o tip sözler söylenmiş oldu. Ben de farklı bir şey söyleyeyim dedim ki kardeşler bu mutluluğu paylaşmamak mümkün değil. Müslüman olarak Kur'an'ımın 12 genç tarafından ezberlenmesine ben nasıl sevinmem dedim. Ama bir sıkıntım var benim. İstiyorum ki seneye veya 6 ay sonra beni tekrar çağırsın bu köylüler. Desinler ki hocam 12 gencin. ...işini gücünü bırakıp namaza gelme... ...törenine davet ediyoruz seni. Evet, evet. Yalan konuşmamaya ahdetmiş... ...on tane genç... ...yaşlı insanın Hı -hı. töreni yapılsın. Çünkü Kur'an'ın ezberlenmesi... ...kabuk bağlama olayı. Kur'an'la kabuk bağladık elhamdülillah, evet. olgunlaştık. Ama... ...içini doldurmamız gerekiyor, yalan konuşmayarak... ...ırçılığı öldürerek... ...faizi imha ederek... ...sabah namazına camiye giderek... Evet. ...bunlarla içini dolduracağız bunun... Evet, ...gelin bunlar için de bir tören yapın... ...ahdim olsun geleceğim dedim... Evet. ...neden? ...çünkü siz... ...asıl kişiliğe emek vermek e, yani. değil mi? Evet, Ama, ...şahsiyet inşası... E, ...şimdi... ...bu noktada şöyle bir benzetme yaptım... ...bu köyde cami var... Evet uzaktan belli oluyor yani Karadeniz'de camiler binadan ağaçtan her şeyden önüne çıkıyor. Tepelerde için... çok güzel hocam o da çok güzel bir şey <gülüyor> harika. Yani yani böyle Balkanlara gidiyorsunuz böyle Şarda da evet. Şardağları var dağların yamacına köyler kurulmuş hep minareler gözüküyor Elhamdülillah, Elhamdülillah diyorsunuz İslam simgesi evet dedim ki bu camide e, cami köyümüzün camisi İslam tapusu bu ama kıyamet günü allah Teala kullarından birini bu köyden çağırdığında huzuruna... ...bizim köyde e, cami vardı. Ben sabah namazı kılmazdım ama köyümüzün camisi vardı deseyim. <gülüyor> ha köyünüzde cami varsa sen geç cennete denmiyor kimseye. Denmiyor. Dolayısıyla ya. bu köyden 12 hafız çıkması... ...köyde yalan konuşulduğu sürece... ...faize insanlar gidip taksit ödediği sürece... ...sizde ırkçılık bulunduğu sürece... ...haram kıybet bulunduğu sürece hafız yetişmesi bir şey sağlamıyor varsa yani bu Va yanlışlıklar. Var, tabii, varsa. varsa evet dolayısıyla bizim hem hafız yetiştirmemiz hem de Kur'an'ın muhtevasındaki ahlakı ibadeti cihadı neyse ne veriyorsa evet, Kur'an evet. onu da ele almamız lazım Kur'an muallimlerimiz hoca efendilerimiz bu terbiyeyi de verirlerse asabı ı kiramın yaptığı tarzda bir Kur'an eğitimi yapmış olurlar Evet. aksi de bilgisayardan okuma gibi yüzeysel kalabiliriz bunun da hesabı olur kıyamet günü için dolduramadığımız evet. bir meyve kabuğuyla vitrin yapmışız gibi olur yani bu şekilde izah etmeye çalıştım ee, inince orada Kur'an okumak için bekleyen hafız efendi bir meşhur bir hafız Dedi ki Nurattin Hoca inşallah dedi hafızlık düşmanı olarak tescil edilmemişindir dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan ya, Tabii ki o e, yani o tefrik önemli bir şey. Yani ist, yani, yani tabii ist, kötü niyetli dinleyenler hafızlığı çok önemsiyorsunuz. Değil mi? Herhalde Siz hafızsınız. Önemsemesem oraya gider miyim <gülüyor> Zaten, he, oraya. Evet. Ama art niyetli birisi Bundan o cümleyi kesip oradan evet, Kur'an-ı evet. nezbeğine gerek yok. Maalesef yapıyorlar. Gibi, önemli değil yani. Bu çok evet. önemli değil. Şimdi burada üstadım. E, demek ki kitabımız, Kur'an'ımız bir nesil yetiştirmek. Yeryüzünde Allah'ın boyasıyla insanlığı boyamak için varsa. Namazı öğrettiği gibi namaz bu boyanın tonlarından biri. Evet. Zekatı söylüyor zekat. Cihadı söylüyor cihadı. Anaya babaya saygıyı ihsanı emrediyor. Akrabaya ilişkiyi emrediyor. Ha bu sefer gıybeti tenkit ediyor. Gıybete dikkat edin diyor. Yalana aman dikkat edin diyor. Zulme dikkat edin diyor. Ürkçülük yapmayı yönetikim bu surenin ayetlerinden biri. Ürkçülüğü neyyeden evet. ayet. Sonra ne diyor? Aman dikkat edin. Medine toplumunda Arabiler gelip İslam'ı özümsemeden İslamlık iddiasında bulunmuşlardı demek ki kıyamete kadar özümsenmemiş bir İslam'ın peşinden gittiğini zanneden insanlar bulunacak demek ki hocalar suresinden evet. çok net bu anlaşılıyor Ölüm, şöyle bir şey şimdi burada İslam dairesine girmiş bir insan tipi. Yani nüfus kağıdına bunu yazdırmak yaz, Yazdırmış bir insan Tabii. tipi. Onu atmaya hakkımız Şimdi, yok. Yok, yok da, mesela ya bir insan kendine baktığında ya ben e, acaba burada e, kalbine imanın girdiği bir insan kategorisine mi giriyorum? Yoksa henüz sadece İslam dairesinde bulunan bir insan kategorisine mi giriyorum diye bir soruyu sorsa kendisine. Soracak. Soracak bir yani böyle bir soracak. Sorduğunda hangi davranışlar ya ben hala şu safhada kalmışım e, gibi bir şeye soracak, Çok güzel soru. hocam yani Allah razı olsun. Bir, evet, evet. bu ayet yani bu İslam'ın dairesinde misin özünde misin? Yani çekirdekte misin yani sen? Dışında olmaktan içinde olmak da iyi, bir iyi, değil mi yani? Ama özümsenmiş bir iyilik var. <gülüyor> evet. Bir de zoraki mevsim gereği orada duruyorsun. Orada duruyorsun. Yani gibi. Şimdi burada bu ayet Hucurat suresi'nin ayeti. Evet. Kuran Kerim'in 114 suresinden birisi. Birisi evet. Bu ayet Hucurat suresinde olduğuna göre ve o sonlarına doğru olduğuna göre demek ki Rabbimiz bu mefhumu Hucurat suresinin gündemine koymuş zaten. Sonunda da bazıları bu kıvamda değil buyuruyor. Evet. O zaman Hucurat suresini tarayalım hocam. Bir. Hucurat suresi ne ile başlıyor? Allah'ın ve peygamberin önüne geçip geçmemekle başlıyor. Evet. Bir. Ve ebedi kural bu. Ey müminler Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Evet. Ayet bu. Bir müminin birinci testi bu. Allah'ın ve peygamberin önüne geçiyor mu? İbni ne demek Kay bu? Işte Kayyim <gülüyor> bir örnek veriyor. İbn Kayyim diyorsunuz. Evet. Moğol istilasının e, olduğu Bağdat zamanından sonra yaşayan bir alim. Evet. Diyor ki İbn Kayyim. Şimdi diyor Moğollar diyor geldiler Bağdat'ı işgal ettiler diyor. Müslüman toplumla da geçinebilmek için biz de buralarda Müslümanız dediler diyor. Kendileri kanunlar çıkardılar. Bu kanunlara göre yaşayacaksınız dediler diyor. Onlar ve onları benimseyenler Kur'an'ın yönetim tarzı olduğu bir topluma Kur'an'ın rakibini getirdiler diyor. Hmm, evet. Bunlar Allah'ın önüne geçtiler diyor. Yani, evet. Bu ayeti göstererek Allah'ın önüne geçen birisi Allah'a iman ettiğini söyleyemez. Moğollar aklını başına alsınlar diyor. Evet, Allah, Allah Önce evet. bu toplumun Kur'an'ıyla amel etsinler. Evet. İman etsinler Böylece Allah'ın önüne geçmek bir kenara Kulu olduklarını itiraf etmiş olsunlar diyor. Bu örneği hmm. yani ilk defa değil başımıza gelen bu felaketler 600 evet. sene önce de Olmuş bu diye evet. söylüyorum Şimdi Bugün bir Müslüman Günah işleyebilir Biz insanız Rabbimiz evet. bizi çamurdan yarattı evet. Meniden yaratıldık Günah işleriz Günahtan inat üretmeyiz ne demek? Yani işlediğimiz günahı olmamış bir şey gibi vurdum saydım attım yapamayız. Hmm. Nedamet duyarız. Eziliriz günahımızın hmm. önünde. Farkında oluruz. Tövbe istiyorlar. Sınır abi. aşmaktır onu biliriz. Mesela bunu biz kumara uyarlayalım. Evet. Faize uyarlayalım. Zinaya uyarlayalım. Hırsızlığa uyarlayalım. Bunların hepsini yapabilir mümin. insan çünkü. Evet. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranmaz sonra. Evet. Uyuyamaz o gece. Evet kıvranır duruyor. Sancı Sancısını yani artık o üzerinden araba geçmiş bir insan gibi olur. Evet. Ha, hiçbir sıkıntı yok. İnsandık hiç günah işlememiş gibi olur tövbe edince bu sefer. Evet. Ama hem çuvalla hırsızlık yapacaksın. Kumar kasalarını dolduracak. Faizi alıp yiyecek. Zina serbest olacak. Kafasında hiçbir yargılama ihtiyacı da hissetmeyecek kendisini Tövbe ihtiyacı hissetmeyecek. Bu Allah'ın önüne geçmektir. Evet. Allah mes çok kolay bir örnek daha. Hadi bunlar diyelim herkes ilgilendirmiyor. Allah Teala kesin hükmüm şudur. Ben bir numara olacağım. Ananız babanız iki numara olacak. Anaya babaya iyi davranacaksınız. Hükmüm budur buyuruyor. Evet. Çok basit bir test yapıyoruz. Arabi miyiz, Şehirli Hı. Müslüman mıyız? Evet. Testimiz bu. Annem babam hakkında çok küçük bir Anneme soruluyor. Bu evladın hakkında ne düşünüyorsun? Yavrum bir tanedir Allah'ın ömürler versin diyor. Elhamdülillah. Babama soruluyor. İyidir evladım. İnşallah cennete gireceğiz beraber diyor. Elhamdülillah. Allah'ın önüne geçmemişim. Evet. Onlar şöyledir böyledir. Annem aslında yanlış yaptı diyor. Bir deleyip bir deleyip annenin ve babanın hakkındaki Allah'ın hükmünü yok sayıyorum. Allah'ın önüne geçtim. Evet. Bedevilik bu. Bedevilik illa Saif çöllerinden medineye gelmek demek değil. Yani liberalist çöllerden de insan medineye gelebilir. Evet. Yani kafa yapısı bir. Kafa yapısı önemli. Bir yaklaşım. Evet. Yoksa bu adamların dağda yaşamaları bir ayıp değil de onlar evet, için. Tabii. Allah orada yarattı asıl, onları. Asıl bu hocam. Yani, yani, yani. adamların yöresinden kabahatleri yok. Evet. Kafaları Arapî kafa. Evet. Medeni değil. Yoksa Adam siyah yaratıldıysa siyah, beyaz yaratıldı. Adam ta Taif'te yaratıldı diye adam kusurlu mu şimdi? Evet. Yani herkes Medine'de mi yaratılması lazımdı? Hiçbir gün yok. Yemen'den gelenler Peygamber aleyhisselamın gönlünde taht kurdular. Bilal çöllerden geldi de. Evet. Kapkara vücuduyla Efendimizin biricik dostu oldu. Bu sebeple birinci test meselesi Allah ve peygamberinin önüne geçiyoruz mu biz? Evet. Arabiliğin birinci mu? İki, Peygamberin yanında yüksek sesle konuşuyor muyuz? Çünkü surenin ikinci ayetinde Ayeti var, evet. Sakın peygamberin yanında yüksek sesle konuşmayın evet. Bu yüksek ses O ne, o ne demek hocam? Bir sahabi sağırmış evet. O da konuşurken sağırlar daha yüksek bir konuşuyorlar yüksek ya konuşur. Bu ayet inince Hucurat suresinin e bu al, Peygamberin yanında yüksek sesle konuşmayın Allah siler bütün amellerinizi evet. Ayeti inince zavallı evine kapanmış Efendimiz'e sormuş filanca nerede diye Gelmiyor ya Resulallah demişler Bir bakın demiş bakmış Ben helak oldum niye gideyim ki mescite daha demiş Niye helak oldun demişler Ayeti duymadınız mı yüksek sesle konuşmayın diyor Ben kulağım duymadığı için yüksek sesle konuşuyorum evet. <gülüyor> ya Bu ne hassasiyet evet, Efendimiz evet. buyurmuş ki o demek değil ya. Yani peygamberin söylediği söze, sünnete, hadise karşı edepsizlik yapmayın demek bu. Evet. Yoksa yüksek sesle az konuşursan o da edepsizlik aslında. Sana evet. sorulana duymayacağı Duymayacak kadar peygamberi söylesen. Evet. Ha bu tavır olarak peygamberin sünnetini hafife almayın demek. Hı hı. Halbuki birinci ayette Allah ve peygamberin önüne geçmeyindi. Evet. E Allah ve peygamberin önüne geçmek yani şeriat olarak, akide olarak amel olarak geçmeyin. Evet. Şimdi ikinci ayette yüksek sesle konuşmayın diyor. Farklı bir mesaj veriyor. Yüksek sesle konuşmayın ne demek? Yani sünneti, Mesela bugün bu ayeti nasıl anlamalıyız? Peygamber aleyhissalatü vesselam yok değil mi? Ama sünneti var. Ha işte yani, Ama hadisler var. E, onun huzurunda yüksek ses değil demek ki asıl şey. O olmadı. O sabiden belli oldu zaten. Evet, tabii. Yani peygamber aleyhissalamın emri, tavsiye buyurduğu bir husus ulaşıyor, Rasulullahdır deyip bağrına basıyorsun. Allah'a emanet. Ondan geldi. Ha bir de ne buyuruyor efendimiz? Sakın biriniz koltuğuna yaslanıp bize Kur'an yeter. Peygamber'in sözleriyle ne yapacağız? Demesin sakın diyor. Evet. Müthiş bir mucize evet. Evet. Asırlar sonra ortaya çıktı. Asırlar bu sonra. Hakikaten de üniversitedeki koltuklara yaslanıp bunu söylüyorlar şey, şimdi. Diyorlar, ya da mi? televizyon koltuklarına yaslanıp. Yaslanıp. Yani. <gülüyor> yani bu sebeple. Test ediyoruz. Arabi miyiz, Medineli miyiz? Evet. Testimizi ikinciydi. Yani edepten bu. öte bir şey. Bu değil mi hocam? Yani sadece. Edep görüntülü hayat. Ha, yani hayat bu. Evet Ali Peygamber Aleyhisselam'a. Yenilik yani edepli oğlundan öte bir şey. Değil mi? Yani ya onun işte e, e, dindeki yerini e, şey yaptım. Zaten demek. Peygamber aleyhisselamın kara kaşı değil ki edebimiz evet, bizim. Tabii ki. Evet. Yani onun manevi kimliğine. Evet. Yani biz onu insan ama Allah'ın seçtiği temsilcisi bir insan olduğu için. Yani bir insandan evet. öteye makamına tazimimiz var bizim. Evet. Yoksa Efendimizin zatına. E put muamelesi yapmak e diyor beni İsa'ya yaptıkları gibi abartmayın diyor. Abartmayın diyor. E yani. ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. diyor. Biz onun evet bulsak tırnağını yalarız yani ayağına kapanır paspas oluruz ayrı bir konu ama zatından ziyade kimliğidir bizim evet. tazim etmemiz. Evet. Edebimiz onadır. Dolayısıyla biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e itaat ettiğimizde sünnetine tazim ettiğimizde Resulullah'tır bu buyurduysa haktır deyip hadisi şeriflerini okurken kendimize şekil veriyorsak eğer bunu aslında Allah'a yapıyoruz. Celle Celaluhu. O şeyi acaba nasıl okuyorlar bu hani koltuklarına evet. yaslanıp ya bize Kur'an yeter diyenler. Bu hadisin nasıl... kendisini yok sayıyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu da hadis diyor bunu da yok sayıyor. diyor. Allah Allah. Allah. Hocam bir insan... Bir kere raydan çıkmamalı. Evet. Ondan sonra nereye yuvarlandığı sorulmaz ki. Rayda değil zaten. Rayda nereye değil, doğru, i̇ster doğru. sola yuvarla siniser sağa yuvarla. Vagon gitti. Gitti. Evet. Onun için yani eskilerin bir sözü vardır. Edeple başlar her şey. Edebini kaybeden, farzları kaybeder. Farzları kaybeden harama düşer. Harama düşenin imanı tehlikede demişler. Evet. Bu çok hoş bir şey. Yani, evet, evet edep Mesela nedir edep diyelim Küçük Sol, bir şey gibi gözüküyor küçük ama, görünüyor ama evet. özü, özü koruyor Mesela Tabii. portakalın kabuğu yenmez ve evet. çöptür Değil mi? Evet, evet Yenmez evet. yani yeyse zararlı evet, da belki evet. Çöptür Onu atıp portakalı kullanır hale getiremiyorsun Getiremiyorsun, getiremiyorsun. getiremiyorsun. O Edep de görünürde asas gaye O değil evet. Asas gaye imandır namazdır Ama edep o sayede Ne yapıyor mümini özü korunmuş halde tutuyor. Evet. Efendimize karşı öyle edep oldu mu? bu imanın ta kendisi. Ta zaten. Kendisi. Şimdi Arabi kim, Medineli kim, Allah Teala'nız bahçede bekliyorsunuz içeri girmediniz henüz. Evet. Dediği kulları kim, yani kabuk bölünmüş bölgedesiniz daha henüz asıl e, alana manyetik alana girmediniz buyurduğu kulları kim onu ölçüyoruz. Bir ne dedik Allah ve Peygamberin önüne geçiyor mu evet. iman olarak? Ee, anlayış olarak uygulama olarak geçiyor mu geçmiyor mu? Bir Müslüman buna bir örnek daha vereyim özellikle anlaşılsın diye namazı kılamayabilir hayatında bir defa iki defa. Evet. Ama namazdan önemli bir işim var demez hiçbir zaman. Evet. Hiçbir zaman demez bunu Bu bir şey. Yani namazın önüne geçmiş geç, bir iç hmm. iş olursa eğer o işin yüzünden Mümin de Allah'ın önüne geçmiş olur. Peygamberin önüne geçmiş olur çünkü. Evet. Ama kılamadığı olur mu? Olur insanoğlu bu. Uyanamaz. Sırada beklerken hastanede saatin geçtiğini anlamaz. insan. Evet. Peygamber Efendimiz'in bile namaz kaçırdığı oldu. Hayatı zorlayacak olağanüstü şartlar nedeniyle oldu. İnsanız. İnsanlığımızdan kaynaklanan şeyde sorun yok. İnadımızdan kaynaklanan, ihmalimizden kaynaklanan şeyde çok sorun var. Şeyi belki getirdim. bir dinleyicilerimiz şey isterler hocam Yani peygamberimizin namaz kaçırdığı oldu Oldu Nasıl oldu yani onu belki bir açıklama isterler hocam, <gülüyor> bir toplantıya gittiği için olmadı <gülüyor> <gülüyor> Televizyon seyrettiği için olmadı, olmadı evet. İnternetle meşguldü vaktin geçtiğini anladı diye olmadı e, Cihat, cihat Savaşta, esnasında oldu evet. Ve evet, ne buyurdu peygamberine namaz kaçıran bu insanlar nasıl helak olmazdı? namaz kaçıttırdılar evet. peygamberi yani evet. nöb nöbete adam bırakıp namaza duramadılar evet. ok yağıyor öbür ok taraftan yalıyor. ikincisi de oradan yine bir cihattan dönerken milali nöbetçi bıraktılar uyuyalım dediler. ...uyandıklarında güneş tepeye çıkmış oldu... ...sabah namazı geçti... geçti. ...ama evet. ne yaptı... ...buraya lanet yağacak kaçalım buradan dedi... ...çünkü evet. namaz kaçırdık burada biz Allah dedi... Allah, Allah. Evet. ...onun için bana soru sorulduğunda... ...hocam namaza kalkamıyoruz hemen evinizi değiştirin diyorum... Allah, Allah Orada bir bereketsizlik sizin aileniz açısından vardır. Hı hı. Veyahut da. Bu sebeple e, yani Efendimiz namaz kaçırdı derken işte dediğim <gülüyor> gibi internetle meşguldü de kaçırdı değil yani maalesef İnsanlar şimdi bir kısmı bu tarz e, siyer şeylerini de bilmediği yani. bilmediğimiz evet. için. Şey Çünkü olabilir, Efendimiz evet. Allah Azze ve Celle siyerin hep şurada öldü Şurada dirildi diye anlıyoruz. Evet. Fıkıh anlamında ders olacak şeyleri işte biraz evet. ihmal ettiğimiz için de. Evet bizim ilaç niteliğinde olmuyor bir türlü eee Hep ya. tarih dersi olarak Şimdi ayet-i celile ne yaptı? Sureyi biz, Arabi dediği insanları hı hı. tahlil ediyoruz. Eee sure Allah'ın önüne geçip geçmemekle. Allah'ın önüne geçen bu bahsettiğimiz mantıkla Allah'ın önüne geçen Arabidir. isterse New York'ta bir kalenin üstünde bir, bir gökdelende gök yaşasın. Yaşam. Hiç önemli değil. Evet. Ama Allah'ın önüne geçmekten haya eden, peygamberin yanında hadis-i şerifleri okunurken, tir, tir titreyen edepli bir mümin, ağrı dağının zirvesinde, çadırda yaşasa bile medenidir. Evet, çok güzel. Medenidir. Çünkü medeniyeti biz, vücudun rengine göre, yaşamdan yaşanan... semte göre değil, kimliğe göre ölçüyoruz. Evet. Bu mesele böyle. Şahsiyet Dönüyoruz. kalitesine göre. Ha, evet. evet. Dönüyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, e, ismiyle hitap eden, Muhammed diye çağıranları bu sure devamlı irdeliyor. Diyor ki bu sure e, o seni adınla evinin önüne gelip Muhammed diye çağıranlar aklı olmayan adamlardır. A akıllı bir adam. Peygamberi hiç bu şekilde çağırır, çağırır mı? Evet. Diyor. Demek arabilik bu. Evet. Arabilik. Ondan sonra sure devam ediyor. Evet. Sure e, müminlerin... E, birbirlerine ahlakından birbirleriyle savaşmalarından birbirleriyle hitap tarzından evet. hepsinden söz ediyor evet. şimdi suremiz e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, adını çağırmaktan haber veriyor ondan sonra e, 6. ayette haberleşme iletişim açısından bir güvenlikten söz ediyor diyor ki size getirir fasıklar yani haber getirdiğinde işte evet. Haber getirdiğinde hemen doğuramayın bunu Araştırın, araştırın Sonra evet. pişman olursunuz evet. buyuruyor Arabilik Nedir? Ajans üzerinden insanlık yaşamaktır evet. Ajanslarda haberlerde ne çıkarsa Filance filanceyi öldürmüş Haberlerde çıktı diyor tamam o katil Ya mahkeme kararı mıdır ajans evet. Arabilik Bu işte Haber kaynaklarının Müslümanca olmaması Toplum olarak medenileşememektir Evet Haber güzel. kaynaklarımızın Müslümanca olması gerekiyor Surenin temel şartı bu evet. Biz bu e, Arabiler dedi ki ifadesinin öncesini okuyoruz evet. Bunlar böyle yapıyor demek ki Ve dönüyoruz Yine e, mümin insanın iman dairesini Koruma mücadelesi vermesinden Söz ediyor 7. ayet Bilin ki içinizde Resulullah var diyor evet. Siz Resulullah varlığını korumak zorundasınız Yine döndük sünneti koruma mücadelesine evet. İçimizde bir kılavuz olarak kılavuz Resulullah'ı ol korumak Dolayısıyla Resulullah'ı korumak Yani çok böyle net bir ifade anlaşılsın diye söyleyelim riyaz Salihin bulunan ve okunan bir ev olmak Evet. İş yeri olmak Evet. Riyaz-ı Salih'in simge bir kitap oldu Ve hepimizin evet. evinde olduğu için yani yani Resulullah'ın hadislerini Net alak hadisleri oldu Yani müminler bu mücadeleyi Vermek zorundalar Çünkü şeytan sürekli Resulullah'ın Bulunmadığı toplumlar Aleyhisselatü Vesselam üretmek isteyecek çok önemli bir şey söylüyorsun de, Resulullah'ın bulunmadığı yani, Ne demek hocam yani Nasıl bulunmaz Medine ki o Medine'den toprak getirip Her köyde bir sakallı şerif ziyareti gibi Medine toprağı ziyareti yaptırmak değil bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sağlığında da ölümünde de Kur'an'ıyla sünnetiyle içimizdeydi Evet O öldü ama sünnet ölmedi Evet Sünnet yaşıyor Kur'an yaşıyor Dolayısıyla Kur'an olarak sünnet olarak hadis olarak Resulullah'ın bulunduğu toplumu devam ettireceğiz biz evet. bunu devam ettirdiğimiz sürece medeniyiz evet. bunu bu mücadeleyi hocalara savsakladığımız zaman diyanete tek başına yapsın bu işi diye savsakladığımız zaman üzerimize düşen Müslüman fert olarak üzerimize düşeni yerine getirmediğimiz zaman biz Müslüman bir toplum olma iddiasında hala dış çizgilerdeyiz demektir ...siz dışarıda bekliyorsunuz... ...öze inmediğiniz ifadesi... ...otomatik bizim için geçerli o zaman... Evet, ...bizim için geçerli... ...bu Arabi kimdir... ...yani dışarıda bekliyor... ...hala İslam kalitesinde... ...öz mümin kalitesine ulaşamamış... E, ...deyiminin... ...açıklamasını evet. yapmış oluyoruz... ...Rasulullah'ın aleyhissalatü vesselam... ...sünnetiyle... ...Kur'anıyla bulunduğu ev... Evet. ...bulunduğu sokak... ...bulunduğu, bulunduğu toplum... Kalp bulunduğu kalp nihayetinde evet, evet. olmak zorundayız. Bu bir mücadele gerektiriyor. Aksi takdirde bunun sonucu eğer Rasulullahlı bir aile, toplum hadisiyle, ayetiyle oluşturamaz, bunu beceremezse karşımıza şu sıkıntı çıkacak. Günahlar sempatik hale gelecek. Evet. Efen bu ayet bu bahsettiğimiz altıncı ayet Allah-u Teala. İçinizde Resulullah var. Resulullah sayesinde Allah size imanı sevdirdi. Evet, imanın, i̇manın sevilmesi Resulullah'ın varlığıyla varlığı bağlı. E Resulullah bugün Kur'an'ı ve sünnetiyle var Aleyhissalatu vesselam. O zaman biz Resulullah'lı olmaya Aleyhissalatu vesselam işte bahsettiğimiz karakterde mücadele konusu yapmadığımız zaman sempatik bir iman sahibi olmayacağız. Evet. sempatik bir iman yani imanını seviyor imanı seviliyor. Evet. Yani hem kendisi imanı etrafında ya imanı sevmekte bir mücadele konu. E, evet, Çünkü önemli habbe, yani. iman Allah Allah size imanı sevdirdi buyuruyor. Evet. Ashab-ı Kiram'ın belki de yani hız oranı bundan oluşuyor Onlar koştukça Allah imanı sevdiriyor Koştukça sevdiriyor Cenneti özlüyor, şahadeti özlüyor infak ediyor çünkü seviyor imanı evet. Biz imanı paket olarak aldık İnternet Hı -hı. paketi alınıyor yani Aldık imanı Gerektikçe kullanıyoruz Durdukça da bu sefer kontürü bitiyor <gülüyor> Eksi, Eksiliyor bu sefer ya evet. Maalesef eksiliyor İman artar mı eksilir mi bir konuya girmeye gerek yok eksiliyor pratikte eksiliyor. Ee, ee, teoride oluyor mu olmuyor mu ayrı bir konu. Bu sebeple Resulullah içimizde olursa aleyhissalatü vesselam, riyaz Salihini okuyacağımız zamanı, hayatımızın baharı, haftamızın en mutlu saati gibi algıladığımız zaman ailece randevu verirken salı gün olmaz. Bir salı günleri riyaz günümüzdür. Riyaz-ı dediğimiz okuyor. zaman evet. O, o aileye gitmeyin canım perşembe akşam onlara riyaz dersin dedir. Diyebiliyorsak evet. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Çok kötü ve dinleyen mümin kardeşlerimizden hayal ederek özür diyerek söylüyorum. Kimse filanca akşam filancanın evine gitmiyor. Neden biliyor musunuz? E, o gün filanca dizi var ya Onun Boşuna şey. gitme onlar dizidedir Kapıyı açmazlar diyor <gülüyor> Yani Habbebe ileikum il iman sıkıntısı bu işte hmm. Yani Allah Birileri Habbebe film. Elf, film Filmler oldu şimdi işte evet. Birileri değil kendi tuzağımıza düştük Üstelik de şimdi bir rezillik daha çıktı Müslümanca dizi filmler çıktı Sanki yani çok hmm. Filmin neresi Müslüman olacak yani hmm. Kadınsız evet. film olmuyor Küfürü ıı, tahkir ettiğin filmi vizyona koyamıyorsun. Evet, doğru. En iyi ihtimalle gavurluk İslamlık dengede durabiliyor. İşte Osman Gaziyi biraz met edebilirsen İslamcı film oluyor zaten. <gülüyor> o ama Rum Pattilini arada yeremiyorsun çünkü evet. dünya şartları dikkat edilerek evet. Film film nasıl bir şeydir ki bu ziyaret Sılay Rahim her hatta Hocam Efendilerden dinliyorum. O günler yaslı namazlarında cemaati olmuyor camiye diyorlar. Evet tabii maç olduğu gün yok bilmiyorum ne olduğu. Hadi o her çok... hafta değil hani. Hadi her hafta <gülüyor> değil. Ee, evet. Bu işte, Neyi iman. sevmek hocam işte imanı sevmek başka şeyi sevmek demek herkesin ki sevgilere bakmak olacak. lazım değil Öyle mi ya, sevgilere bakmak lazım. lazım yani evet. bu sebeple yani Resulullah'ın içimizde olması Riyazu ı okuyur olmaz aleyhissalatü evet, vesselam evet. bizim Bukhari dedi ki Müslim'de geçiyormuş sözlerimiz aslında bir hadis okuma filan değil bizim çiçeğimizi sulayanlar buradanlar. Nereden Nerelerde dolaşıyor? Nerede? Gündemimiz o. Ya, gündemimiz yani, ne ya? Yani? Şimdi ben mesela Allah babamdan razı olsun, onu yetiştirenlere rahmet etsin. Eşim ben çocukken e, futbol nedir? E, şu adam kimdir? Bunları duymadan Buhari duydum. Müslim duydum. Evimizde gündem bunlardı. Yani mesela hiç unutmuyorum 3-4 yaşındayken bir hoca arkadaşıyla babam tartışıyor, bir hadisin zayıf mı, sahih mi olduğunu tartışıyorlar. Ben de içimden geçirdim, madem peygambere ait bir şey konuşuyorlar, peygambere zayıf nasıl derler? Ya peygamber o kadar <gülüyor> zayıf bir adam mıymış? Hmm. Ben peygamberimizin zayıfladığını söylüyorlar. Öyle sanıyor, evet. 50 sene sonra baktım ki, ya o benim meğer gıdammış. Evet. Anamdan emdiğim süt o gibi olmuş bir soru olarak, değil e, mi Peygamber yani? niye zayıf o kadar, hatta babama demişim ki O kadar büyük kılıcı nasıl kaldırdı o zaman Çok zayıf demiş <gülüyor> Yani Çocuk sorusu ama, e, ama Çocuğun dünyasına Peygamber giriyor yani o zaman Değil bir bir Evdeki giriyor. iklim oysa e Ben nasıl rahmet okumam Şimdi bu ortamı evet, sağlayanlara evet, evet. e, Onun yerine Filanca film kahramanı konuşulsaydı veya filanca futbolda gol Haklıydı haksızdı konuşulsaydı Ben şimdi maazallah filan takımın taraftar olup e, ahiretimi harap edecektim belki de. Evet. Maazallah. Evet. Bu sebeple Bedevi kim? Yani şu dağdan inmiş peygambere Muhammed evet. diye hitap eden adam kim? Aleyhissalatü vesselam. Medeni, narin, Müslüman kim? İslam'ın dış bahçesinde hala bekleyenler kim? İslam'ın içine girmiş Allah'la buluşacağı cennet gününü özleyenler kim? Hocam belki de bu Bedevi ya İslam'ın o gerçek iklimini solumamış adam değil, değil mi? Şanssızdı yani, belki de. Hani. Yani öyle birisi yani bütün zamanlarda öyle birisi. Yani şimdi tarif ettiğiniz çerçeveye baktığımda onu şey yapıyorum. Ama bunlar sonra hocam bu evet. öz adamlar oldular. Evet. Bu ayet hemen uygulamaya geçti. Tabii. ...bu ayet onlara ders Yoruldular oldu... Yoruldular onlar yeniden... Yani, ...ondan sonra her biri Rabbine şehit olarak kavuştu... Evet. E ...bugün evet. bize okuduğumuz bu Kur'an'ı da onlar getirdi... Evet. ...mesela demedi ki... ...biz Taif'ten gelen o adamlarız... ...bu ayetleri çıkarın, mahkeme kararıyla <gülüyor> falan... ...böyle bir müracaatte bulunmadılar... Yadı evet. itibar istemediler... Evet. ...üstelik övüne övüne... ...o kalın kafalı adam bizdik... ...sonra tövbe ettik adam olduk dediler... ...adam olduk dediler... Yani, evet. Tarası başımıza diyeceğim hocam. <gülüyor> İnşallah. Darası başımıza. Başım. İnşallah. Şimdi demek ki kim bu İslam'ın dışında kalanlar? Dedik ki bir, Allah'ın ve Peygamber'in önünde geçme cüreti gösterenler. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda sesini yükseltenler. Evet. Ki bu huzur onun peygamber kimliği olarak bulunduğu camidir, Müslüman'ın evidir, Müslüman'ın ticarethanesidir. Müslüman olarak benim bulunduğum her yerdir. Evet. Hatta spor yapıyorsam spor yeridir denizde yüzüyorsam orada da peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetiyle yaşamak zorundayım ee, ve peygamber aleyhisselam efendimize karşı kabalık cüreti gösterebilenler artı ondan sonra çok önemli bir nokta yeryüzünde haber iletişim kanallarının müslümanca olmamasından rahatsız olmamak bedeviliktir evet yani hala ben mümin kardeşimle ilgili bilgiyi Müslüman olmayan hatta Müslümanlığa Amerika'dan için, alıyorum, Rusya'dan alıyorum gibi. Yani o onların kurduğu ajanslardan alıyorum ona göre yargılıyorum bir başka Müslüman. E, evet. O da beni Müslüman kardeşimle ırkından dolayı kavga ettirmek istiyorsa İstiyorsan. istiyorsa. Ve burada isterseniz küçük bir tip not daha açalım ustayım. E, <Gülüyor> e, İslam devleti için çalışmak, toplumu Müslümanlaştırmak için çalışmak elbette. E, haccı kolay yaptırmak e, namaz cuma namazının hürriyetini sağlamak kadınların tesettürü alkolü kaldırmak faiz kaldırmak yani Allah ne emrettiyse onu yapmak kaldırmak zaten bunlar evet. konuşmaya gerek yok ama bu inceliğe baktığımızda İslam toplumunun oluşmasını için çalışanların vakıfların derneklerin siyasi partilerin Müslümanlara iletişimi Müslümanlaştırma projeleri de olması gerekiyor. Tabii haberleşme. Yoksa bedevilikten tabii, kurtulamayacağız. Haberleşme kanallar. O çok önemli hocam. Yani birbirimizle iletişimimizi haberleşmemizi bir gayrimüslim sağlıyorsa araya fitne sokabiliyor ki bugün belki en çok yaşadığımız şey bu. Belki de bugün hala bu dağınıklığımız Asat Preş Ajansı'nın yüz seyredir bize hükmediyor olmasındandır. Yani ya bir Müslümanı onun verdiği haberle yargılıyoruz mesela. Bu cümlemin uzantısı olarak şunu söyleyeceğim üstadım. Haramlardan sıyrılabilse, kul hakkı ihlali yapılmadan, e, bilhassa kadın konularında laubalileşmeden yapılabilse, şu radyo. Bizim konuştuğumuz radyomuz inşallah yarın televizyon olur. Müslümanların bu maksatta kurduğu bir televizyon Ebu Hucurat suresinin ayetindeki emri yerine getiriyor. Evet. Direk ve dolaylı. Tabii ki bu tür müesseselerin asıl şeyi o. Yani, yani olmaya çalışıyoruz. Yani olmaya çalışılıyor. <gülüyor> kolay da değil. Hakikaten kolay da değil. Değil ama, tabii ama hocam ne kolay. Evet. peygamberin önüne geçmemek Allah'ın önüne geçmemek kolay bir şey mi evet, evet, <gülüyor> yani, herkes 5 tane daire alıyor sen bir tane alamıyorsun faizle Allah'ın önüne evet. geçerim korkusuyla evet, evet. yani bu şöyle radyoya işe gelirken sizin sabahleyin işte program yapıyorsunuz ya geldiğinizde Hiçbir sakince sağ ayakla Bismillahirrahmanirrahim diye gelmenize çünkü bu ayetin muhtevasını dolduruyorsunuz. Belki milyonda bir bir tuğla dolduruyorsun ki ama niyetinizin hacim olarak uzay çapında olması mümkün. Evet. Yani radyo çalışması yapan kardeşlerimiz, televizyon bilası çalışması yapan, basit bir internet sitesi de olsa internet sitesi Kur'an kardeşlerimiz, küçük bir dergi çıkaran kardeşlerimiz. Bu ayete sığınıp yaptıklarının cihat ve ibadet olduğunu söyleyebilirler. Ama şu şartta. Camiye giren yüzde yüz ibadet halinde. E camide abdesti bozulduysa namaz da gitti. Tabii. Yani Allah razı için radyo kurum, işte internet sitesi kurum, neyse bir iletişim kanalı kurup abdestin bozuldu mu da bizi kandırmaya devam etmeyeceksin. Yeniden niyet tazelemesi yapacaksın. Yani, yani abdest bozulmasından niyet Evet. E Amaç niyetin yani. kaybolmasını yani e ifade etmek istiyoruz. Müminler arasında iman kalitesine göre bir iletişim kuralım diye ortaya çıktık. Evet. E tuttuk müminlerin işte Maniki mezhebini tarumar ediyoruz bizim mezhebden değil diye. Evet. Hanefi ya, değil ya. diye. Ya keşke sen hiç olmasaydın da Ümmeti aman Muhammed aman. iman Malik'in aleyhinde konuşturtmasaydın. Öyle bir program dinledim. Yani 3 tane böyle İslam adına güya konuşan insan İmam-ı Azam'ı biçiyor İmam-ı Hanbel'i Allah. biçiyor İmam-ı Şafii'yi i̇şte biçiyor abdest bozulması bu üstadın evet, O abdest evet, evet. Ya Dün de ben öyle bir toplantıydım üstadım ee, işte birisi işte, Ümmetin büyüklerine isim saydı böyle diyor Biz ona biraz sıcak bakıyoruz Ben de dedim ki kardeşlerim size cevap vermem mümkün değil Sizin kanaatiniz sabit ama tek bir soru Ben sorayım Elinize ne geçecek Bin senedir Ebu Hanife bizi aldatıyordu diyelim. Cık cık diyelim böyle oldu. Bunu da kabul ettik. Noterden de onaylattık. Ne geçecek elinize ya? Yani? Yani. Bu bin seneyi yeniden mi yaşayacaksın? Ne olacak? Sen? Müminin gönlünden Ebu Hanife'yi söküp alırsan ne olacak? Hayır yani? yani bu yeniden mi dirilteceksin o insanlara? Evet. Ve nasıl utanmayacaksınız? En az beş milyar insan yaşamıştır Ebu Hanife'yi severek bu dünyada. Ya. Beş milyar mümin ab aldı sözünü nasıl kullanacaksınız nasıl, kıyamet günü ya? Bir de hocam şimdi öldürüp değil mi? Ağzımızda etini çiğnediğimiz bir insan yani ahirette nasıl bu insan e, karşı karşıya milyonların vesile yani nasıl insan? karşı karşıya geleceğiz yani. Hocam o insanın yani hadi geçmişi bir kenara bakalım geleceği sen nasıl dolduracağın bu kadar laçka lakayt bir kimliğinle yani. Evet. Onlar yüzde yüz Allah'a adanmış insanlardı da gene bütün nesli dolduramadılar yani boşluklar çıktı ortaya. Yani bu benden önceki zincirleri koparayım diyen düşmeyeceğini niye anlamıyor bunu evet, çıkaramıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu iletişim konusunda bir ibadet düzeyinde ihlaslı maaş da alınabilir bu işte Hiç sıkıntı yok evet, İmam evet. maaş alıyor camide evet, namaz olmuyor mu? Evet. Maşallah bundan da geçinebiliriz ama abdesti bozmamak, abdesti niyeti bozmamak. bozmamak şartıyla. Hocam bir iki dakikamız, bir dakikamız var. Böyle Hucurat suresini konuşmaya devam, devam ederiz inşallah. Ee, Son şöyle bir zaman, cümleyle bağlayalım. O e, yukarıdan aşağı sayıyordum. Bir değişik madde daha. E, İmanız. Bede, bedevileştirmemenin, bedevi olmamanın, İslam'ın medenisi olmanın şartından biri de içimizde Resulullah bulunacak. Resulullah ve bulunacak. Evet. Bedeniyle bulunsaydı ah nerede o günler derdik. Evet. Ama kıyamete kadar hiçbir mümin şanssız değildir peygamberi ben görmedim diye. Üstelik artı şansı var. Hasretiyle yaşıyor, yaşıyor. peygamberin. Ya. Sünneti yaşayacak. Bıraktığı Kur'an'ı yaşayacak. Ashabı yaşayacak içimizde. Onun Kur'an'ı, sünneti ve ashabı evimde ise benim ben peygamberimle yatıp kalkıyorum. Evet. Allah razı. E, bu Davud ne diyor? E, Tirmiziden de aynı sözü hatırlıyorum. Bu kitap kimin evindeyse Resullah o evdedir diyor. Doğru. Binlerce kere konuşuyor. Aynen, ne güzel. Evet. Hocam Allah razı olsun. Ah, cümle İçimizde Resulullah'ı taşımak onunla beraber yaşamak evimizde onunla beraber yaşamak inşallah hepimizin hassasiyeti olan Mede medeni yani Müslümanca medeniliğin şartı olur Allah razı olsun değerli dinleyiciler böyle aktı bitti program İslam'dan hayata ölçüler muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberdik ben Deniz Ahmet Taş getiren haftaya İnşallah yeniden beraber olmak dileği